baş yaşam için teknoloji. Merhaba. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Sütle Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu yarın kutlanacak 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü için yaptığı açıklamada sürdürülebilir tarımsal üretime, tarım ve iklim krizinin etkileşime, tarlada atık yönetimine vurgu yaptı. Profesör Karaosmanoğlu tarım iklim krizine etki ederken iklim krizinden de en çok etkilenen sektörlerden Bu nedenle doğanın açık yeşil fabrikaları olan tarlalarda sürdürülebilir üretim ve tüketim ile iklim dirençli tarım başarılmalı dedi. Tarlada en iyi enerji su atık yönetimi ile kaynak verimli mevcut en iyi tarımsal mekanizasyonla hem akçeli maliyeti hem de gezegenimize maliyet azaltılabilir. Ülkemiz hububat tarımında bu sezon kıraklığın iklim krizinin kötü etkisine maalesef şahit oluyoruz. Sonuçları soframıza yansıyacak. Tarlasında üretirken tüketici de olan çiftçimiz enerji ve su verimli üretim yaparken gübre ve tarım kimyasalları mutlaka gerekli oranda kullanılmalı. Bu kullanımlar tarlada tehlikeli plastik ambalaj atığına neden olur. Tarladaki tehlikeli plastik atıklar yasal atık yönetimi zincirine girerek atık ekonomisinde değer yaratmalı. Tehlikeli plastik atıklar toprak suya karışmamalı. Yakılarak hava kirliliği ve sera gazı salımına neden olmamalı. Faydalı kullanım ömrünü tamamlamış bu ambalajlar yıkanarak yeniden kesinlikle kullanılmamalı. Tarlada sıfır atık yönetimini henüz iyi başaramıyoruz. Ancak artan ilgi var. Tarım kimyasalı üreticilerine düşen görevler var. Çiftçi dostu çözüm için yapılması gerekenler var diyerek Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin de üye olduğu Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'na Kuruluş günü olan 14 Mayıs 1946'yı dünya çiftçiler gücünün küresel etkinlikle kutluyoruz. Tarımın çiftçimizin Covid-19 pandemisinde mühim yerini daha iyi anladık. Ekonomimizi ve doğamızı yeşil toparlarken çiftçimizi önceliklendirmeliyiz. Anadolu'nun Rumeli'nin bereketi çiftçilerimizin dünya çiftçiler günü kutlu olsun, kazançları yüksek olsun, tarladaki çiftçimizin sesine kulak vermeliyiz dedi. Tabi burada arzu ettiğimiz şey esasında tamamen kimyasalsız bir tarım. Yani tarımsal zehir ve suni gübrelerin kullanılmadığı bir tarımı hayal ediyoruz. Hatay'ın Arsuz ilçesindeki kara ağaç sahiline çok sayıda mor renkli Pelagia Noctilucatür'ü deniz anası kıyıya vurdu. Deniz analarının bazılarının öldüğünü fark eden vatandaşların ihbarı üzerine İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tahir Özcan ve ekibi bölgeye geldi, inceleme yaptı. Profesör Özcan'da Mulu Sıtkı Koçman Üniversitesi Sürünler Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Nurçin Kıldır'ın yaptıkları ortak çalışma sonucunda suyun akıntısına göre hareket eden deniz ananalarının denizdeki yoğun dalgalanmalar nedeniyle kıyıya vurduğu tespit edildi. Kirli, zehirli olan bu türün son yıllarda Akdeniz'de hızla arttığını belirtti. Temas edilmesi durumunda kızarıklık ve ağrı ve acı verebilir. Temas ettiği bölgede deniz suyu ile yıkandıktan sonra sağlık kuruluşlarına başvurmakta fayda var diye konuştu. Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Laboratuvarı'nda Marmara Denizi'nin kabusa haline gelen deniz salyasından biyoteknolojik ürün geliştirmek için çalışmalar yürütülüyor deniz salyası üzerine uzun zamandır çalışma yürüttüklerini belirten öğretim üyesi Profesör Doktor Mete Yılmaz, deniz salyasından yapılan gübreyi toprağa katarak verimini arttırmaya çalışacağız dedi. Profesör Yılmaz, araştırma görevlisi Kübra Şen Türk ve doktor öğrencisi Vesile Esra Dökümcüoğlu ile deniz salyasından aldıkları numuneleri mikrobiyolojik, toksikolojik ve kimyasal testler yaparak saf hale getirdi. Laboratuvar sonuçlarına göre geliştirecek deniz salyasının Gübre, tarım ilacı ve temizlik malzemesi olarak kullanılması hedefleniyor. Profesör Mete Yılmaz, Deha'ya yaptığı açıklamada müsilaj çeşitli organizmalar tarafından oluşturulabilen bir yapı. Özellikle denizdeki mikroakler, plankton dediğimiz canlılar ortam koşulları sağlandığında aşırı derecede çoğalabiliyor ve bazıları müsilaj maddesi salgılıyor dedi. Müsilajın kullanım alanlarına ilişkin bilgi paylaşan Yılmaz, örneğin tarımda verim arttırmak için kullanılabiliyorlar. Toprağın özelliklerini iyileştirebiliyorlar ya da ağır metal tutma kapasitelerinden kaynaklı olarak kurutulduktan sonra çevre temizlemede kullanılabilir. Bunun da ötesine de bazı müsilaj yapıları ilaç ham olarak da kullanılabiliyor. Antiviral, antibakteriyel özellikleri de var dedi. Tabii siz gidip de müsilajı yemeye kalkmayın biz bunları dedik diye. Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Ülkenin dağlık bölgelerinde dün meydana gelen aşırı yağışlarının sellere neden olduğu bildirildi. Seller nedeniyle ülkenin Hattan, Kulyap ve Hisar bölgelerinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada bu kişilerden 5'inin içinde bulundukları araçların sele kapılması sonucunda öldükleri ifade edildi. Çok sayıda ev ve altyapı inşaatının zarar gördüğü, kurtarma ekiplerinin afet bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada Cumhurbaşkanı, İmam Ali Rahman'ın talimatıyla doğal afetin yol açtığı zararın tespiti ve giderilmesi için Başbakan Kahir Rasul Zoda başkanlığında bir hükümet komisyonu oluşturuldu. Toprakların %93'ü dağlık bölgelerden oluşuyor Tacikistan'da. İlkbahar ve sonbahar aylarında meydana gelen sel ve heyelanlar can kayıplarına neden oluyor. Tabii iklim değişikliği de bunların da frekansları ve şiddeti gün geçtikçe artacak.